Haftanın Sohbeti Hazırlayan ve sunan Metin Balkanlıoğlu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 و ما أنا من المشركين صدق الله رضيهم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخلفة كتابه وخلفة رسوله صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim ve değerli dinleyenlerim, Mübarek bir Cuma akşamında meleklerin manevi toplantılara, özellikle dua törenlerine katılıp Allahu Teala Hazretlerine yürek dolusu açılan hemen hemen her müminin duasına Amin desteğiyle katıldıkları ve gerçekten duaların kabul edildiği önemli gecelerden bir gecedeyiz. Allahu Teala hasetleri hepimizin bir Müslüman kimliğiyle bunu söylüyorum. Hepimizin geçmişte kalan olumsuz ve kötü sermayesi olan ister istemez önümüze çıkmış ve dosyalarımıza geçirilmiş olan büyük ve küçük günahlarımızı bağışlasın. Amin. İyilik ibadet, hayır hasenat türünden Rabbimizin beğeneceği kullarında da duaya dönüştürdüğü ne tür çalışmalarımız varsa onları önce kabul buyurup sonra muhafaza eleyip Yevmel la ve la banun illa men etallaha bi kalbin selim ayeti kerimesinde de bize duyurulduğu gibi mallarımızın, evlatlarımızın dünyada bırakılıp ahirete intikal ettirilmeyen hiçbir şeyimizin bize fayda sağlamadığı günde Tertemiz mis gibi bir yürek ile o top dolu ameli salihin katkıda bulunacağı, fayda sağlayacağı o günde karşımıza destekçi olarak çıkartsın ona da amin. Elimizden tutsun Rabbimiz, hayırlara kullansın Rabbimiz. Bizden yaptığımız yanlışlar yüzünden yüz çevirmesin ve mutlaka cennet garantisi olan imanla, kelime-i şehadetle şehit olarak Rabbimiz kendi huzuruna Kabul buyurdu şanslı bahtiyar kalite kullarının eylesin amin. Epey bir e, mikrofon e, aralığından sonra ilk defa bugün Allahu Teala Hazretlerinin yaptığı bir program sonucu yani tekrar bu mikrofon yoluyla 88.4 Lalegül FM kanalıyla baş başa e, dudak ve gönül desteğiyle kulaklarınıza erişmiş oluyoruz allah Teala Hazretleri hepimizi e, kendi hayatı faniyesinde önce kendisine faydalı olan, sonra cemaatine, cemiyetine, insanlara, hayvanlara, tabiata faydalı olan kalite kullardan eylesin. inşallah Amin. Sevgili kardeşlerim, mühim olan buradaki birbirinden güzel programları izlemek, dinlemek değil, okumak, bilgi dağarcığını genişletmek de değil. Daha sonra ilmiye sınıfından güzel sıfatlara sahip bir ilim adamı olmak da değil sadece. Asıl mesele bu güzel birikimleri Allahü Teala'dan süzülüp gelen bu ilahi malumatlara ve onun içeriği olan emirlere, yasaklara yapılması gereken ve uzak durması gerekenlere göre Mevla'nın beklediği güzel tavrı ortaya koymaktır. Ben ara sıra normal cami sohbetlerimde veya da Bire bir sohbet yaptığım adreslerde insanlara anlatacağım konuya önceden zihin ve yürek olarak hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla şu ayet-i kerimeyi hatırlatıyorum. Bu ayet-i kerime yabancısı olduğunuz bir ayet değil. Özellikle abdest alırken kulaklarımızı ıslatıp parmaklarımızın ucuyla mesh sırada Peygamber Efendimizin dua olarak tercih ettiği ayet-i kerimedir. Kulaklarımızın meshi sırasında Allahümmec'alni minel lezine yestemûnel kavle feyettebûne ahsenet ya dua olarak okuduğumuz bu metin aslında Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde ayet-i kerimede yerini almıştır. Bismillah. Febeşşir ibâdillezine yestemûnel kavle feyettebûne ahsenet Mevlaati i Teala buyuruyor ki Ey benim sevgili peygamberim adıma kullarıma açıklama yapan demeç veren ve bütün ayatü beyinatımı kullarıma hiç ayrım yapmaksın eşit oranda duyurmaya gayretten sevgili peygamberim. Duyurdukların arasına şunu da ekle ve son derece müjdeler, muştular, sevinçler yağdır ki kullarıma o kulların özellikleri şöylecedir. İnşallah bizim de onlardan olmamızı Yüce Mevla'dan, Yüce Rahmeti'nden dilenelim. Buyuruyor ki, ellediğine يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَى Fe yettebiunu ahsene Allah'ın kelamını dinlerler. Dinledikten sonra ama nasıl dinlerler? Ev el-Kassem ve huve şehid sure-i Kaf'ta olduğu gibi gönüllerini tam Mevla'ya vererek kulaklarını yapıştırarak can kulağı deriz ya. Can kulağıyla alıcı bir niyetle dinledikten sonra fe ne hemencicik uyarlar uygularlar ahsenahu o mübarek ayetü beyinatı yani mevla'dan gelen o kelamın ciddiye alırlar ve hemen en güzel biçimde özene bezene Allahu Teala Hazretlerinin en e, sevdiği şekilde o ayet ayet-i kerimelerdeki içeriği muhtevayı neyse artık yapılması gerekeni yerine getirirler ödevlerini görevlerini en güzel biçimde baştan savma değil Allahu Teala Hazretleri zaten arkadaşlar yapılan işlerde Biraz özenilmesini istiyor. Kur'an-ı Kerim'de dikkat ederseniz dinimizin bize hepimize eşit nispette yüklediği hanım kızlarımıza en geç en e, Türkiye'deki ergenlik yaşının en geçi olan 12 erkeklerinde en fazla 15 yaşından itibaren dinimizin dere olarak kılmamız gereken bir vakit namazı. Ee, bile bile yani uyku ve unutmanın dışında kaybedersek çok ağır altından kalkılmayacak cezalarının olduğu, ee, bile bile terk edenlerinin sesinin cehennemde yankılandığını sure-i müttesirde lem neküm minel diye işittiğimiz, e, biz namaz kılanlardan değildik, onun için cehennemi boyladık, Bismillahirrahmanirrahim. Fakale ve minbadim, kalfun, aza, salate ve tabegu şehavati. Felsefeyle qanı, gıyen illa menteap. Mübarek Peygamberlerimden ve onların çevresindeki laf söz dinleyen kalitelerden sonra öyle yaramaz insanlar, öyle berbat kimselere geldiler ki. Allah'ın dinine, onun şer-i şerifine uymak yerine canları ne isterse onu yapmak anlamında şehvetlerine uydular. Bir de en önemli özellikleri yani Allahu Teala'ya ve onun güzel programına uymak, bir peygamber izlemek yerine canı ne isterse, keyfi ne isterse bu tür kuruntularla ömrünü geçiren insanların en belirgin ortak vasıfları, özellikleri eda-u salatedir, namazı yok etmek. Yani 24 saatte gündelik hayatta çıkartılması gereken bir e, konuyu gözden geçirdiler. Dediler ki biz hayatımızdan namazı çıkartalım. Namaz bize ağır geliyor. Namaz bizim hayatımıza yer almasın. Yani kıyamsız, kıraatsiz, rükusuz, secdesiz, Allah'ın dikilmek yok, bükülmek yok, yerlere yüzünü sürüp tevazu, hanımefendiliğe yakışan bir Müslüman beyefendiyle yakışan bir şekilde yüzlerini yere sürmek yok. Ee, Tahiyyate böyle bükülüp el açıp tahiyyat, salli barik, selamlar, daha sonra efendim Mevla'ya kıvrılarak içten destek dualar yok. Böylesi berbat bir hayat ve bunların da sesi gayya kuyusundan geliyor bakın. Gayya, tövbekar olan, işi toparlayan yani e, gayrimeşru şehvetlere değil de Allah'ın e, kendi şer şerifine, İslamiyet dininin kurallarına uyan Rabbisine, Habibine e, samimi ve sadık bir müminlik çizgisinde hayatını seyrettirip mümince Mevla'ya göçen e, kullar Farklı tabi ki illa mentâb bu yaramazlık bu yanlışlık içerisinde seyrederken hayatı akıp giderken tövbe edip özür dileyip aman Allah'ım ne ettim ben ne yaptım ben diyerekten işi toparlayan tövbekâr e, değerlenmiş toparlanmış kendisine gelmiş kullar hariç tabi ki. Yani, Dinin en önemli kurallarından yaşanması gereken, yapılması gereken, onsuzluğun hiç düşünülmediği, yani terk etmenin insanı küfre götürecek kadar tehlikeli oldu. Hz. Ömer'in de kendi beraber fetva verdiği bir grubun attığı imzaya göre biz, İslamiyet dininde hiçbir ameli e, terk edeni veya hiçbir günahı irtikap edeni e, kafirlikle damgalamazdık. Ama diyor namaz müstesna namazı ona tahriki salat diyorlar. Namazı terk edenler için maalesef bu damgayı basardık diyorlar. Gerçi İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh efendimizin çizgisinde ehli sünnet vel cemaat akaidi çerçevesinde olaya baktığımız zaman namazı önemsemeyerek terk etmiyorsanız Ondan sonra hafif alarak terk etmiyorsanız Allahu Teala Hazretleri'nin verdiği bir görevdir, çok önemlidir, çok değerlidir, kutsaldır, mutlaka yapması gerekir. Ama ben işte nefsime uyarak bu konuda biraz ihmalkarım, gevşeyim gibi böyle bir e, itiraf, e, itirafçı iseniz o zaman e, küfürden beri ağır bir vebal ve günah altında olursun ama elhamdülillah Allahu Teala'nın küfür damgasından korunmuş olursun. Şimdi bu kadar önemli bir ibadette bile sıradan beş vaktini kılmak yerine cemaatli cemaatsiz böyle gelişigüzel kılmak yerine sevgili kardeşlerim Allah-u Teala namaza özenmekten bahsediyor. Kurtulan insanların gerçi konumuz gündemimiz namaz değil ama hemen görevi yapmak hem de böyle en güzel biçimde yapmak girişinden bunları söylüyoruz. Sevgili Allah'ımız sureyi müminunun yani kendisine inanmışların Allah Teala Hazretlerince imanı onaylanmış, müminliği kendi kendisine yani evcilik oyunu gibi gelin güvey olmak gibi kendiliğinden Müslümanlığını ilan etmek yerine bizzat Allahu Teala'nın o müminler ki bana inanmış tas tamam imanı bütün kullar ki şöyle şöyle özellikleri vardır diye kendilerinden bahsettiği, övdüğü, sevdiği, ödül, mükafat yağdırdığı o kalitelerin İlk önce el aldığı özelli namazıdır. Tabii ya. قَدْ eflehal الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ Onlar öyle müminlerdir ki böyle gelişi güzel sabah öyle ikindi akşam cemaatli cemaatsiz yani ne bileyim abdestli alırken böyle lakayt bir şekilde üstüne sıçrantılarla efendim istibra, istinca gibi tam temizlik noktasında dikkatli bir şekilde davranmazlar abdestlerini güzel güzel efendim bozarken dikkat ederler sıçratmazlar en çok güzel temizlenirler daha sonra taharetleri çok iyi abdestlerini kıbleye dönerek bütün organlara yedire yedire güzelce abdestlerini alırlar ki bu mevsim biraz suyun sevilmediği bir mevsimdir soğuk mevsimde su sevilmez yazın abdestlerine duş almayı bile tercih edersin ama kışın böyle kapkaççı gibi böyle ucundan kulağından hafif böyle abdest organlarını tam ıslatmadan hızlandırılmış bir abdest alır insanlar ben bazen çaktırmadan şadırvandan manzarayı umumiye izliyorum da ...dirseklerini bile yıkayamıyor insanlar... ...aman elbisemize su değmesin, ıslanmasın... ...böyle hele hele ensemizden... ...soğukça bir damla sırtımıza doğru akmasın... ...diye çok titizlik gösteriyorlar... ...hemencecik uç kısmını... ...yıkayarak veriyorlar ...aslında tam aksine... Sevgili peygamberimizin mübarek sözlerine göre sevgili kardeşlerim suyun sevilmediği hasta zamanlarınız olur. Bir de mevsim olarak soğuk sudan uzak olmayı düşündüğünüz tercih ettiğiniz zamanlar olur. O zamanlarda isbağul vudu dediğimiz sevgili peygamberimizin mübarek femi saadetlerinden dudağından döküldüğü şekilde abdesti, o abdestin organlarını yıkarken daha doğrusu ya e, yaya yaya iyice böyle abdestin uzullarından dışarıya taşırarak Hoşlanılmasa bile böyle abdest almaktan bahsediyor. Yani abdeste özenmeye, kıbleye dönerek, güzel güzel ovalayarak yıkamak, abdest uzurlarını yıkarken Allahu Teala hazretlerinin o uzurlarla alakalı e, ona dualar etmek. Eğer yüzümüz yıkıyorsak işte yüzümüzün ahirette beyazlamasını istemek Mevla'dan kararmasından Allah'a sığınmak. Kulaklarımızı meslek ediyorsak okuduğum işte ayetin duaya dönüşmüş Allah'ım senin kelamını diyen dinleyen, Habibi'nin, sevgili peygamberimizin kelamını dinleyen ama öyle doptuğunu kalmayan. cecik en güzel biçimde özene bezene Rabbimizin kelamını, Habibi'nin kelamını verdiği ödevi, görevi, güzelliği yapan kullarından eylegi. Başını mesederken işte rahmetin tepenizden dökülmesini istemek, ensenizi mesederken cehenneme böyle boynumuza biliyorsunuz ahiretin boyundurukları bu kağları, zincirleri bağ bağlanarak sürüklene sürüklene cehenneme gitmekten bir kurtuluş Allah'tan istemek ki öyle insanlar var. Dünyada nice önemli insanlar, önemli kadınlar, erkekler isim yapmış e gerçekten şöhret kimseler ahirete çok perişan olacaklar bunlardan. Birisi de Tebbet diye bildiğimiz o mübarek surenin içerisinde... Ee, sevgili Peygamberimizin döneminde yaşamış Peygamberimize çok kavgalı, problemli, agresif, berbat bir adam olan Ebu Leheb isimli adamın hem kendisi hem karısının ahiretteki rezilli, sefilli, adili, alçaklığı Allah tarafından yani boyundana vurulan o prangalar, o ahiret re, e, rezilli ki eşi çok zengin eşraftan bir e, hanım olmasına rağmen Allahu Teala ona fîci diye haplü minmeset diye bildiğimiz o mübarek ayette boynuna kalın örgülü özellikle Yemen tarafında meşhur olan bir ipi boynuna geçirecek sürükleye sürükleye ki biliyorsunuz sosyete bazen sokakta köpeğini gezdirirken sağa sola yaramazlık yapmasın diye uzanıp kısalabilen güzel kibar ipler takarlar böyle bazı yaramaz çocuklar da anneleri sağa sola kaçıp problem olmasın diye e, bağladıkları oluyor. Bellerinin veya ellerinin bağlı çocuklar görüyoruz. Onlar kibar görüntüler ama burada vahşi bir görüntü. Çirkin, korkunç. Yani e, ortama Allah düşmemek için Allah'a sığınmamız gereken bir görüntü söz konusu. Boyunlarına geçilecek o yularlar, bukağlar böyle demir, laleler çene dimdik. Ben onun ortasındaki delikten bir Zincirle sürüklenerek çirkin bir şekilde atılacaklar cehennemlere sıkıntı çekecekler. Yani söz dinleyen insanlar arasında olursak bizim başımıza böyle şey gelmez. İşte ensemizi mes ederken elimizi ensemize koyduk. Tam böyle besmeleyle onun özel dualı etekraka rekabe rekabe rekabe a ba inen minen nar gibi Allah'ım ensemizi cehennemden bağışla yani boynumuza yıllar geçirdik cehennem atılacak kadar kötü adamlardan eylememizi öyle olmuşsak bile bizi bağışla diye dualar ederek Ondan sonra efendim ayaklarınızı çıkarken Allah'ım yolunda ayağımızı sabit tut kaymaktan caymaktan yanlış yerlere gitmekten koru gibi sırat üzerinde de bizim ayağımızı kaydırma gibi güzel dualar e, abdest bittikten sonra güzelce kurulanıp durulanıp Mevla'nın huzuruna durmak gönülden masivayı dünyayla bağlandı hiç olmazsa canım namaz kılınca kadar gönülden dünyaya e, ara vermek huşu. Mevlan'a titreyerek, heyecanla, özenerek, bezlenerek yürüyorlar, secdeler, tam bu işi yapmak lazımdır. Yani bu sözleri, bu sohbetleri dinlemek yetmez. Şu okulu bitirdim demek yetmez. Üç kere hatim indirdim. Şükürler olsun Ramazanı şefi dolu dolu geçirdim. Bunlar yeterli açıklamalar değil. Yapılması gereken gerçekten Allahü Teala Hazretlerinin beğeneceği şekilde yapmaya çalışmak lazımdır. Bir çalışma ki Allahu Teala Hazretleri bunu reddedecekse emeğimize yazık değil midir? Yani bir iş yapıyoruz, niye beğendirmeyelim? Ses siparişi verenler malınızı beğenmese e, parayı ödemez, malınızı almaz, mal elinizde kalır. Sizin gittiğiniz, ziyaret ettiğiniz adreslerde beğenmediğiniz ürünler önünüze koysa tabakta kalır. Çatala kaşık hiç elinizi sürmezsiniz. Yani beğenilmeyen yiyecekler yenmez. Beğenilmeyen giyecekler giyilmez. Beğenilmeyecek ortak ortamlara girilmez. Beğenilmeye beğenilmeyen e, eşyalar alınmaz. Beğenilmeyen kadın kocaya gidemez. Beğenilmeyen damat evde bekar bekler damat adayları. Yani beğenilmeyen ibadetler de Allah tarafından satın alınmaz. Onun için beğendirmemiz lazımdır beğendirmemiz. Mevla nasıl beğenir? Nasıl yapsam beğenir? E bunu düşünmek zorundasınız. Yaptım oldu diyemezsiniz. E bu zamanda bu kadar fazla bile onu da diyemezsiniz. Yani yeryüzünde kötülerin sayısal çoğunlukta olması sizin onlar arasında böyle yarım yamalak başlansa ama şişirme iş yapmanızı gerektirmez ki. Allahu Teala Hazretlerinin kalabalığa ihtiyacı yok. Azınlığa veya çoğunluğa değil. Allahu Teala Hazretleri verilen vazifenin verildiği gibi yapılıp yapılmadığına bakıyor. Onun için peygamberimize, hepimize genel manada e, bir e, ciddi olarak e, tatlı sert, çok samimi bir uyarı var Mevla'dan. Bismillah festakim kemâ umirte ve men o da bize şamil işte. Mevla diyor ki Habibim benim biricik sevgili peygamberim. Üstüne kimse yok ama yine de Vasveni yaparken böyle emrolunduğun gibi Allah olarak senden nasıl istem istem işi öyle yap. Seninle birlikte Allah'a inanan, Allah'a dönen, tövbekar olan, toparlanmış hanım erkek cemaatinde düzgün olsunlar. Diğerlerin eğriliğine bakarak biz daha e, biz az eğri izlemesinler. Biz daha az kötü izlemesinler. Efendim çıplak gezen hanımlara bakarak ben biraz örtüleyim demesinler. Tamam örtünsünler. Memleketimizde çarşafı şerif bile giyenler var. Elhamdülillah. Yani gencecik kızlardan, tazecik yavrularımızdan, gencecik hanımlardan, genç gelinlerden, ta, efendim, genç annelerden, böyle efendim yürümekte olan nenelerden. Her kesimde var. Her mahallede var, her adeste var. Yani bir şey yaparken mutlaka yani kötüleri değil de iyileri örnek almamız lazımdır. Onlara özenmemiz, bezememiz lazımdır. İşte Habibim sen... Ve seninle birlikte Allah'a dönenler, Allah tarafından yani tarafımca ne emir vermişsem, emrolunduğun gibi, emrolunduklar gibi düp düzgün olsunlar. Olmaya çalışalım. Beceremezsek özür dileyelim, istifa edelim. İkinci defada becermeye çalışalım. Eğer akşamı güzel kılanmasak yatsıda özenelim. Yatsıyı beğendirmeye çalışalım. Hadi diyelim yorgun argın geldik, onun hakkını veremedik, sabahı beğendirmeye çalışalım. E uykumuzu alamamıştık, açılamamıştık, böyle ne bileyim pijamalıydı, pijamasızdı, camideydi, evdeydi. Hadi onu da öyle yaptık, artık öğleye doğru açıldık, kendimize geldik be yahu. Aklımız başımıza geldi, yedik içtik, kahvaltılarımız, çaylarımız, ondan sonra efendim ne bileyim bir sürü konuşmalar, muhabbetler. O kendimize geldik, vücudumuz açıldı, e, Öyle tam güneş tepede dikilmiş, kaymaya başlamış. Öyle ezanla birlikte öğlen namazını güzel kılalım, ona özenelim, onu beğendirelim. Hadi çocuklukta güzel yapamadık Müslümanımızı. Gençlikte yapalım. E gençlik böyle alaboradaydık. Orta yaşlıkta yapalım. Canım işte orta yaşta. Çoluk çocuğumuz evlilik işi, emeklilik işi. Şu bu bir sürü sorunlarımız çıktı. Arkadaşlar emekli olduk. Artık bizi işle ilgilendirmiş. işi de devrettik. Eve devrildik kaldık. Artık evde yaşlılığımızı güzel yapalım. Yani... Allahü Teala Hazretleri koca bir ömür büyüttiği içinimize değerli kardeşlerim hayatımızın ister ki tabii ki Mevla hakkı olarak hakkı ve haklı olarak Rabbimiz ister ki aklımız başımıza geldi işte 12-15 yaşlarımızdan ölünceye kadar değerli topl değerlenmiş toparlanmış aklı başında iyi kalite bir Müslüman bir insan olarak ömür sürelim diyelim ki kaçırdık ya işte gençliğimizi kurtaralım. Kaçırdık orta yaşlığımızı kurtaralım, kaçırdık ihtiyarlığımızı kurtaralım. Ee, artık böyle yıkılmaya, dökülmeye, çökmüş organlara yaşamaya başladığımız halde, akranlarımızın çoğu öldü halde, yaşlanmış, başlanmış birisi olmamıza rağmen, eğer toparlanmaz da, o dönemde, ihtiyarlık dönemimizde bile Allahu Teala Hazretlerine adam gibi dönme ihtiyacı hissetmemişsek, Yaşasın bu kadar sallama modeli için cehennemdir Allahu Teala Hazretleri. Onun için yani hiç olmazsa yani şu anda aklımız başımızdayken zayiatsız büyük kayıplar vermeden işi toparlamaya çalışalım. Özenerek bak ben ehsene sözü üzerinde yoğunlaşıyorum. Yani ibadetlerimizi dinimizin temel olan namazımız başta olmak üzere özenerek huşu ile hudu ile kalıbımız güzel Mevla'nın huzurunda eğiliyor, doğruluyor, kalbimiz toparlanıyor. Zaten namaz kılarken sofrada değiliz ki yemek düşünelim, dükkana değiliz ki iş düşünelim, görevde değiliz ki meyamburluğumuzu düşünelim, cephede değiliz ki askerlerimizi düşünelim. Camideyiz veya da seccade üstünde dikilmiş bir iş yapıyoruz. Allah'a zikrederken de öyle. Oturduk Allah'a zikredeceğiz veyahut da Hareket Han'la Mevla'yı zikredeceğiz. Her vaziyette olur ama e, bir taraftan özel bir görev almışsa bir insan... Dersini böyle gözünü yumup mezara mahşere ahiret düşünerek yüreğini tam böyle sağlamca kenetleyerek Allahu u Teala'yı hakkıyla zikredeceği zaman biraz daha önem vermesi, özen göstermesi, gözünü kapatıp gönlünü Mevla'ya açması. Ve bu konuda Bismillah vev Rabbi rabbike ve tebettel ileyhi teptila. Rabbinin adını zikret ama nasıl? Her şeyden bıçakla kesilircesine. Hiçbir şey yok. Ne avrat var, ne evlat var, ne ata var, ne efendim baba var. Ne konu, ne komşu var, ne kadınlık, ne erkeklik, ne alacak, ne verecek, ne açlık, ne susuzluk, ne yorgunluk, ne efendim bıkkınlık, bitkinlik. Yani hiçbir hal seni etkilememeli, sarsmamalı. Mevla'ya la ilahe illallahını güzel söylemelisin. Estağfurullah, özür dilerim Allah'ım derken kalbin sağ solu dolaşmamalı. Gerçektenin. Özür dilemenin e, psikolojik ezikliğini yaptığımız yanlışlar düşünerek böyle ezile büzüle bütün yürek ve vücudumuzu toparlayarak özür dilemeliyiz. Kendimizi Mevla'ya öyle yoğunlaştırmalıyız. Efendim, salavat getiriyorsak sanki Peygamberimiz karşıda ona selam verecesen bir samimiyette salavatımızı getirmeliyiz. Ve rabbike ve tebettile ilahi Her şeyden kesilerek tam böyle manasını düşüne düşüne la ilahe illallah söylemek lazımdır. Konu o değil, hakka cihadi. Allah için mücadele bir gayretin içindeyseniz, bir cihadın içindeyseniz, bir hizmet cihadındaysanız bak allah Teala Hazretleri adına bir hizmet cihadındaysanız, bir davet, tebliğ cihadındaysanız veyahut da savaş hallerinde, aslanlar gibi cephede kükürüyor, gazilik, şehitlik arıyorsunuz. Yani hiç olmazsa gazi olayım. Allah yolunda ölemezsem, şehit olamasam da bari gazi olayım gibi böyle bir cephedesiniz, cihattasınız. Mevla diyor ki, Ve cahidu fillâ hakkı cihadi, Rabbinin uğrunda Allah uğrunda Allah için Hakkı ile cihad Hakkı ile bahsediyor mevla, gayretten bahsediyor mevla, mücadeleden, savaştan bahsediyor mevla. özene bezene namazdan bahsediyor mevla. Her şeydenin kesilerek zikirden bahsediyor mevla. Elimizde önümüzde Kur'an varsa veya atı ezbeden okurken Allahu Teala ile konuşuyormuş gibi böyle göz gözet dizi de bir yakın, yakınlık içinde sanki. Mevla ile böyle bir yakınlığı sadece manen düşüneceksin, böyle şekil fizik haşa öyle bir şey önünüze al alamazsınız böyle bir şey de olmaz zaten mümkün değil. Böyle çok güzel Mevla Tahalaz'ın kelamını okurken onunla konuşuyormuş gibi alnınızın iki kaşınızla burnunuzun alın noktasındaki o çukurundan meleklerin Direkten öperek sizi tebrik ediyor. O incelikte, o heyecanla okuyacaksınız ki size yemin ederim. Kur'an-ı Kerim okuyan insanlarına, Müslümanlarına sevgili kardeşlerim. Allah'ın kitabını okudukları anda melekler gelir. Ey alnı öpülese adam ne güzel iş yapıyorsun diye alınlarının orta noktasını öperlerimiz. Zaten biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim okumada becerikli, başarılı bu konuda beğenilen bir eee Ahenk'le Kur'an-ı Kerim hakkını vererek vere okuyan diyelim ki İsa Hafızlar gibi diğer hafız efendiler kurallarımız birbirinden kalite okuyuşunda usta ve istatlarımız gibi bazen de tabii memleketimizde e, Kur'anla alakalı elhamle çok güzel programlar oluyor. E, bazı gençlik örgütleri, dernekler, Türkiye'deki vakıflar insanlığımıza Allah'ın kitabının Böyle rock müzikçilerinin büyük büyük statlara topladığı gibi bunlar da onlara rekabet olarak değil haşa. Filancıya falancıya karşı olarak onlara bir tepki olarak değil haşa. İslamiyet bir şeye tepki olarak gelmemiş ki biz tepki toplumu oluşturalım, tepki Müslüman olalım. Yani İslamiyet aksiyondur, reaksiyon değil ki bir şeyin gıcığına karşısına dikilmiş bir, bir karşı sistem değildir ki. Yani toprağın bir e, reaksiyon olduğunu söyleyebilir misiniz? Havanın bir karşı tepki olduğunu söyleyebilir misiniz? Güneşin veya buna benzer doğallığın. İslamiyet, Allah-u Teala'nın kâinata koyduğu doğal bir yaşam biçimidir. Herhangi bir şeye karşı olaraktan gelmemiştir. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Allah'ın koyduğu adı Adem peygamberden beri İslam olarak bilinen ama Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdeki uygulama biçimi biraz e, diğerlerine nispetle kısmen farklı olan bir yaşam modelidir. Dolayısıyla böyle Kur'an cemiyetlerinde topluluklarında ne güzel böyle kurallar okudular. Sultan Süleymaniye camisindeki bir e, uluslararası Kur'an okuma e, programına ben de iştirak etmiştim gerçekten bir direkt yakalamaya çalıştım bir köşe noktayı gözlerime hakim olamadım. Hem manzaranın güzelliği hem okuyuşu, okuma şeklinin dokunaklılığı, dokunaklılığından bir de bu kadar aleyhde propagandaya rağmen Kur'an-ı Kerim'in kargacık burgacık Arap yazısı deyip onu itici bir kitap tanıtmasına rağmen memleketinde bazı bozuk zihniyetlerin ondan sonra efendim Arap papağanı bunlar diye birçok hakaretlere rağmen Kur'an-ı Kerim hakkında kara kaplı kitap deyip kabıyla karalığını eşitlemeye çalışmalarına rağmen Kur'an efendim okuyan insanlara ayin yapıyor diye bastırmalarına ve sıkışmalarına rağmen rağmen rağmen rağmen bu kadar milletin özünde Kur'an-ı Kerim'in hala cap canlı duruyor olması ve böylesi programlarda hemen böyle gözyaşları ile efendim iştiraklerin, katılımların 10.000'leri bazen daha da taşkın rakamlar ermesi, erişmesi büyük bir nimettir. Tebrik ederim. Milletimizi gerçekten tebrik ederim. Allahu Teala hazretleri o güzelliklerini hem korusun, hem geliştirsin, hem de ehli sünnet vel cemaat çizgisinde güzel bir seyir ve akış lütfetsin. Kaybettiklerimizi tekrar Rabbimiz rahmetiyle iade etsin, zayiatın yenilerinden korusun, bizi kendisine iyi kul, habibine, iyi ümmet, müminlere, can ciğer, ölüsüne, dirisine faydalı kardeş, yurdumuza, yuvamıza, insanlara, hayvanlara, tabiata faydalı, öldüğü zamanda, yaşadığı zamanda hayırla anılan, alnöpülesi ey adam etsin. Böyle olursak, Dünyada da yaşasak da cennetteyiz, ölsek de zaten cennetteyiz. Bakın Kur'an-ı Kerim okumada becerikli insanlar gerçekten allahu Teala'nın özel melekleriyle beraberdir diyor sevgili peygamberimiz. Hatta Kur'an-ı Kerim'de okumada beceriksiz daha işin başında acemi er eğitimindeki asker gibi tıkanarak, zorlanarak Kur'an-ı Kerim'i hem sökmeye hem okumaya çalışan insan için de evet her ne kadar meleklerle henüz kol kol olacak kadar talimi, terbiyesi, Okuma biçimi daha doğrusu terbiyeden kastım odur gelişmediği için öyle bir avantajı yakalayamamış olsa da neyi yakalamış olur? Ee, Allah'tan iki kere ödeme alır. Bu ödeme bir anlatım biçimi yani fevap dediğimiz ahiretin para birimi. Cennette satın alma gücü ortaya çıkacak olan ahiretin para birimi fevap dediğimiz o güzel karşılıklardan iki kat alır, iki defa alır. Bir, normalde Kur'an-ı Kerim okuduğu için iki, eh zorlandığı için. Zorlanmak da bir ecirdir. Yani hem yol alıyorsun hem de patinaj yapıyorsun. Araba zorlanıyor değil mi? Bundan dolayı e, arabanın bir yıpranma payını da Allah hesaba katıyor. E, senin bu acemiliğindeki zorlanmalarını buna rağmen okumaya çalışmandan dolayı bir ecir veriyor. Bir de okuduğun için ya eksik yarı yürü onu okumaya... Ee, okumada başarılı olacaksın ondan da alıyorsun. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Kerim okurken de böyle huzuru kalbiyle sanki Tur-i Sina'da Mevla ile konuşan Musa peygamber gibi böyle bir duyarlılık içerisinde alnından öpülen bir insanın böyle sıcaklığını hissetmeye çalışması Rabbimle konuşuyorum şükürler olsun. Ne mutlu bana Allah'ın kelamıyla Allah'ın muhatabı olaraktan e, şu anda meşgulüm gibi değil mi? Bu tür e, güzellikler çok önemli bir olaydır. Bunlara dikkat etmek zorundasınız. Kâbedesiniz mübarek bir mevsim ya haç mevsimi. Bugünlerde haç trafiği hareketleniyor. Terzileri harıl harıl haç elbisesi üretiyorlar. İnsanlar böyle haç malzeme satan dükkanları doldurup taşıyorlar. Memleketimizde bir acayip güzel trafik var şu anda. Görünmeyen bir sanayi çalışıyor. Elhamdülillah. Gümrük kabılar ona göre hazırlanıyor. Türkiye'mizden arkadaşlar her türlü olumsuz propagandalara rağmen estağfurullah ile söylüyorum ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın püssüzü estağfurullah denilmesine rağmen estağfurullah diyorum. İşte Kabe'yi Araplara verin bize şurası gibi bir takım karşı yorumlara rağmen milletimize Allah'ın koyduğu ve durdurması mümkün olmayan Allah'ın yönettiği bir hareket olarak Allah'ın yönettiği bir hidayet operasyon olarak yürek e, hareketlenmesi olaraktan maşallah kadınıyla erkeğiyle efendim avamıyla efendim havasıyla e, ilmiye sınıfıyla efendim e, cahiliyle sosyetesiyle varuş, varuşlarıyla elhamdülillah büyük bir e, rahmet karması büyük hidayet karması insanlarımız şu anda haç trafiğindeler. Daha evvel efendim Ramazan Şef Umresi'nde dünyanın her tarafından süzülüp gelen Müslümanlar arasında en bereketli rakam olaraktan bizim memleketimizden giden Ramazan umrecileri olaraktan tespit edildi. Şükürler olsun. Bu da güzel bir olay. Yani bu akışta Allahu Teala'nın önemsenerek, Allah'ın ciddi alınarak Allahu Teala'nın vaatleri ne efendim Akıtacağı feyizleri vereceği sevapları ve bizi böyle bizden alıp oluşturacağı bu manevi iklimdeki o heyecanlı anları yaşamak için çoluğumuzla çocuğumuzla bu tür bir hareketin içinde olmamız Allah'ın bir lütfudur fazladır keremidir. Böyle bir ortam, hacılığa gittik veya umreye gittik. Mevla diyor ki, yani buraya geldiniz, nasıl gelirseniz gelin, nasıl hacılık yaparsanız yapın, nasıl böyle buralarda canınız, keyfiniz nasıl istese, yok öyle demiyor. Ne diyor? Yine güzel yapmaktan bahsediyor, özenmekten bahsediyor, oraların kıymetini bilmekten bahsediyor, değil mi? Ne buyuruyor? Bismillah ve etim mutaz tamam isterim ve etim bül ve vel umretel illa. Gelin bakalım buraya. Ey umreciler, ey hacılar. Hacca mı geldiniz? Hoş geldiniz. Umreye, umreye mi geldiniz? Hoş geldiniz. Şu hacılığınızı ve umrenizi diyor Mevla. Taz tamam yapın. Güzel yapın. Özenin. Tas tamam. Bütün şartlarına, farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, edeplerine güzel riayet edin. Ee, şahsen geçen sene Allah bizi hacca kabul etmişti. Ne bileyim arkadaşlar. Bazı, bazı insanlar, bazı Haç organizatörlüğü yapan özel tüzel e, örgütlenmeler diyeyim ben yuvarlak ifadesiyle. Yani haççın sevgili peygamberimizin komutasında başkanı yapılan orijinal uygulanış biçiminden baya yani kırptılar. Uygun bir şey değil. Haç zaten doğasında zorluk olan bir ibadettir. <gülüyor> Haççı peygamberimiz bir nevi cihat gibi ilan etmiştir. Özellikle hanımların cihadı haçtır. Haçta hiçbir ibadette olmayan bir dua şekli vardır sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İbadetlere niyet ettirirken niyet ettirme Allah için namaz kılmaya, ne bileyim kurban kesmeye ve benzeri böyle bir klasik bildiğimiz standart bir niyet olmasına rağmen hacılıkta ve umrecilikte öyle değil. Allahu Teala'nın mübarek peygamberi araya bir efenin parantez daha koymuş demiş ki, feyessirhu veya hali Allah'ın bu hacılığımızı ve umremizi bize kolaylaştır demiş. Demek ki biraz zorluk var. Şeytan taşlamada zorluk var. Tabii ki Mina gecelemelerinde veyahut da Müzdelife vakfesinin yapılmasında zorluk var. Yani biraz inanın yani görevli de gittiğim için az çok biliyorum. E, gerek diyanet bünyesinde gittim gerekse şirketler bünyesinde gittim. Bağımsız elimi kolumu sallayarak gittiğimde oldu hatta ilk haccımız öyle oldu elimizi kolumu sallayarak selle mevselam dışarıdan bir vize ayarlayarak 86'da 1986'da öyle gittik haccımıza e, bu seneki ramazan son 10 günde hemen hemen öyle gidildi yani görebildiğimiz kadarıyla yani biraz ihlasla samimiyetle e, bu işe kollarını sıramış Vazife ve hizmet yapan hocalarımız biraz gayretli olsalar yani o mübarek beldeye giden mübarek adaylara, hacı ve umrecilere böyle krallar gibi hacılık ve umre yaptırırlar. Yani bunu becerirler. Allahu Teala Hazretlerini ciddiye almak, önemsemek, o, yer, o yerlerin kutsallığının önemini iyi kavramak ve buna yüreği iyi yapıştırmak, tahsis etmek, rabdu kalbetmek etmek lazımdır ki ettim mül ve umre umrete lillah olsun benim konum haç umre değil namaz oruç değil Allahu Teala hazretlerinin kendisini ve onun güzel peygamberini verdiği ödevleri görele ciddiye alarak samimi bir şekilde özene bezene hakkını vere vere yapmak gibi bir mana üzerinde konuşuyorum yani bugün konuşma çerçevesi bu manada sevgili kardeşlerim onun için ahsen en güzeli biçimde diyor Mevla Teala benim kelamımı duydun, duydun mu duydun En güzel biçimde yap artık ı içinde bu kelime çok geçer Arkadaşlar Hatta yaratılış gayemiz olarak bile bu Anlatılır sureyi Yarın günlerde ne? Cuma Hangi sureyi okuyacağız? Suretül kehif Yarın okumamız gereken 15. ve 16. yüzyılın birbiriyle buluştuğu, kaynaştığı bir sure var. Suretül kefbismillah. Sure. Elhamdülillah illebi enzela ala abdül kitabe. Ve lem yej'an lehu iveca. diye devam eden mübarek sure. Ve la yuşrik bi'ibadet rabbi ahaden ile biten o mübarek sure sevgili dinleyenlerim. Yarın okunduğu takdirde ne olur? Bulunduğunuz yerden Kabe'ye kadar nur olur sizin için bir. Bu ne ki? Daha durun. Deccal gibi herkesi etkileyecek dinden imandan çıkartacak o berbat mahlukun şerrinden de korunur. Bu mübarek sürenin ilk 10 veya son 10 ayetini okuyan diyor sevgili peygamberimiz ki cuma günü tam okuyan. Aynı, aynı zamanda peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cuma günü Kehif suresi okuyun. Bana bol salavat da getirin gibi talimatlarını dinleyerek Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dinlemiş olur. O mübarek surede, Mülk suresinin ikinci ayetinde bu Ahsen'le e, bize anlatılan e, konu aynı zamanda yaratılış gayemiz olaraktan Mevla tarafından dile getiriliyor. Bismillah. İnne cealna ma alel ardı zîneten leha lineblüvehum eyyuhum ahsenu amela. Bakın. Yeryüzünü diyor Allah-u Teala bir cennete çevirdim. Yıkacağım dünya bu kadar güzel olursa ya hiç... İnşaatına müdahale etmeyeceğim, ebediyen yaşayacağının cennetin güzelliğini bir düşünün. Gerçekten dünyada cennet gibi dediğiniz çok noktalar vardır. Bazı güzel düzenlemede de cennet gibi maşallah dayadı döşedi derler. Yani insanlarımız yine güzel, Allah razı olsun, güzel şeyleri cennete benzetiyorlar. Yani görmedikleri halde inanmışlar. Cennetin çok güzel olduğunu, bizzat Allah'ın reklamını yaptığı bir yer olduğu için, Mevla'nın kendisini yaptığı, bize hazırladığı... İnşallah mümin kullarını hazırladığı ve özendiği bezendiği mübarek bir dinlenme tesisi. Allah'ın rahmetinin bir tecellisi. Adini, mevası, firdevsi, âlâsı neyse. Bu mübarek cennetlere milletimiz inandığı için güzel bir ahlak, güzel bir yaklaşım, iman ürünü cennet gibi diye benzetme yaparlar. Çok güzel bir şey. Yani cennete olan özentilerini, özlemlerini bir güzel şeyi ona benzetmek suretiyle hemen dile getirirler. Düşünebiliyor musun şu dünyayı şöyle gezin, dolaşın. Özellikle yeşili olan Karadeniz. Bugünlerde biraz yeşil yeşildi onları kurtaramıyor. Yani bitki örtüsünün çok bitki dokusunun çok iyi olması, karış karış bütün toprakları bitki köklerinin sarmış olması da onları maalesef sel felaketlerinden, toprak kaymalarından kurtaramıyor. Allahu Teala Zidleri son sellerde özellikle Rize bölgesinde 7 kişi ölmüştü. O oftan bir kişi arabasının altında kalarak. Can kaybına uğramıştı orada Ölenlere rahmet eylesin Hükmü şehitlik sevabı lütfeylesin Zayiat yaşayanlara da Mağduriyet geçirenlere de güzel sonuçlar Versin diğer Pakistan deprem olsun Diğer mağdur mazlum mahkum Müslümanlara Aynı şekilde bir mümin olarak Şu mübarek cuma gelesinden Rabbimizin Rahmetini desteğini yardımını Tamim eden dualarımız onlarla Beraber yardımcılar olsun Yem yeşil yer adresler Cennet değil mi cennet gibi özendi, bezendi, süsledii, püstedi bu dünyadan bahsediyorum evla. İnne ce'alna ma ala'l ardı zineten leha. Şu yeri diyor. Çok güzel dayadım, döşedim, donattım. Yani süsledim. Zinet, zinet, zinet. Kul men harrama zinete Allah illeti. Ahreca li ayetinde var sure-i Araf'ta. Şu yer yüzünde diyor Mevla, benim helallarımı kim haram edebilir ya insan siz Adem oğlunun çocuklar için çıkarttığın bu süsleri, püsleri, bu güzellikleri yeter ki yani hanımlar özellikle sokağa çıkarken güzel kokular, süslenip püslenip çıkmaları uygun olmadığı için ona dikkat etsinler bir tek. Evlerinde istedikleri gibi beylerine, ev halkına yani güzel bir görünebilirler. caiz çerçeveyi aşmak üzere yalnız sokağa çıkarken ben e, her kadını ilgilendiren bir demeç vermiyorum. Bakın memleketimizde her türlü inanış var. Her türlü e, Hristiyan'ı var, Yahudisi var, camili camisiz takılanları var. Ne bileyim, e, ne bileyim Feriköy mezarlığında kedi kesip kanını içen şifa niyetine. Bismiş şeytan, şifa ya şeytan deyip satanistler satan de var değil mi? Var. Şeytana tapanlar da var. Ben onlara bir şey demiyorum. Allah hidayet etmesin deyip geçiyorum. Ben Müslüman bak Allah'a ve ahiret gününe inanan Allahu Teala'nın huzurunda hesaba kitaba çekilip iyiliğinden kötülüğünden bir sonuca varacağına inanan Müslüman hanım kızlarımıza, tazecik yavrularımıza, taze annelere hatta annelere bile evden sokağa çıkarken güzel kokular sürün, parfümler sürün insanların böyle e, değişik iştahını kabartan bir pozisyonda çıkmamalarını Allah Teala'nın güzel resulü uyardığı için uyarıyorum. Ondan sonra süslenip püslenip böyle rujlar makyajlar böyle hele de örtü hanımlara bu örtü bir inanç inancın dışa şeklinde yansıması olarak düşünülüyorsa. Eğer bir inanç adına örtülüyorsa la ilahe illallah'tan dolayı örtülüyorsanız Allah'a inanmanın Müslüman hanım kimliğindeki dış cephe görüntüsüdür. Bu örtülmek böyle bir inanışa sahipseniz e, arkadaşlar sevgili kardeşlerim Allahu Teala Hazretleri Müslüman hanımın seyretilmiş bir kaş pembeleştirilmiş bir yanak ondan sonra efendim hatta çaktırılmadan böyle hafif hafif e, boyanmış bir dudak daha sonra efendim e, buna uygun e, e, bir dizaynla dışarı çıkılmasını İslamiyet uygun görmüyor yani İnsanların kadınlara meyledeceği e, cinsel eğilimlerin e, olumsuz bir şekilde sağa sola efendim, e, e, akacağı meyledeceği pozisyonlar Allah hiç mi hiç uygun görmüyor. Özellikle bunu da yer gelmişken hatırlatalım. Yani kainata bir süs verdi Allah bir süs bahsediyor. Diyor ki Mevla bu kadar yemek yiyecekler, içecekler, koklanacak şeyler görülecek manzaralar kullanılacak eşyalar böyle yüzey şekillerinin farklı farklı yüzey şekilleriyle bu donattığım dünyayı bana sorun bakalım Allah olarak niye donattım? Bakın arkadaşlar. Līneblūwēhum, ey yuhum, ah sen aynı kelime, ah amelen. Bu ayetler hepsinin hesabı vardır. Ben seni en güzel biçimde yaratmadım mı diyecek Mevla gel bakalım buraya en güzel biçimde aklınla ruhunla bedeninle en böyle güzel kıvamda yarattığımı da yanı sıra ah seni takvim sözüyle söylemedin mi en güzel yiyecekleri yedirmedin mi arkadaşlar balığın kılçığı derisi böyle, böyle bileyim kellesi kedilere köpeklere afiyet olsun onlara ama bembeyaz eti bize Güzel efendim köfteler bize, pirzolara bize, ne bileyim büftekleri bize, kemiği köpeklere. O güzelim karpuzun göbeği bize, o sulu sulu ka, efendim, içi bize, kabuğu eşeklere affedersiniz, ineklere. Yani diğer unsurlar da böyledir. Sadece birkaç örnek veriyorum yani süreyi bunlarla doldurmayayım diye. Nimetlerin en güzel kısımlarını Allah bize ayırıyor böyle işe yaramayan en böyle kelepir taraflara diğer varlıklara ayırıyor. Yani yiyecek de öyle, giyecek de öyle, kullanacak eşyada öyle. Allahu Teala Hazretleri bize çok önem verdiğini, özen gösterdiğini hatırlatıyor. Bize yakışır mı şimdi Allahu Teala en çirkin amelleri sergilemek? Allah'ın gazap ettiği, lanet ettiği, iğrendiği, nefret ettiği, artık yani artık yeter deyip cehenneme bile atmakla tehdit etti yaramaz işler yapmak. Bu kadar Mevla'nın özendiği biz kullarına yakışmaz. Böyle güzel insanı yakışmaz. Güzellerden çirkin şeye sadır olması lazımdır. Yani çirkin seslere bırakın kargalar seslendisin, Bülbüller o güzel ses şakısın. Gübreliklerde koşanlara bakmayın siz. Siz bir gülüp koklamaya bakın. Ama bu lale gül olsa daha iyi olur. Gül koklamaya bakın. Arkadaşlar. Dünyada eşkıyalar, evliyalar cinit atıyor. Siz bir evliya bulmaya bakın. Atalarımız demiş. Hiç bana böyle okumayın. Ben hangi ülkede konuştuğumun farkındayım. Belki dünya turunda senden daha şanslıyımdır. Avustralya dahil, uzakdoğu dahil, Türkiye Cumhuriyetler Kuzey Afrika memleketimiz eleklenmiş zaten. Ee, Avrupa'yı da alt üst etmiş bir arkadaş. Amerika kıtası hariç ee, az çok bunlar biliyoruz. Onun için arayan belasını da vallahi bulur. Arayan Eyfel Kulesi'nin ucunda da Mevla'yı bulur. Aynı kuleden tepetaklı cehenneme çakılacak şekilde belasında bulur. Biz gittiğimizde orada ezan okuduk. Vallahi cemaatteki namazını kıldık. Bakın yanımızdaki adam eline birasını içer. Hanımlarla sarmaş ulaş, ayıp şeyler yapar. E, bir örtülü hanımla bir örtülü e, hanımefendiyle bir başka Müslüman da orada ezan okur. Cemaatle namazını kılar. Yani bu dünya öyle bir yer ki arkadaşlar aradığınız şeye bağlıdır, bulduğunuz şey arama aradığınız şeyle orantılıdır. Sevgili Peygamberimiz zamanında bile e, eğer böyle e, homurtulu bir tip olsaydınız, böyle e, gerçekten her şeyi kafaya takan ve açık arayan, e, bir yanlış ve sakata daha çok meyli bir tip olsaydınız, Hz. Muhammed Mustafa'ya giderken bile Ebu Bekir'e değil de Münafıkların reisine araslardınız? Aynı Medine'de, Ebu Bekir'de var radıyallahu efendimiz, Hazreti Ebu Bekir'de var. Aynı Medine'de Müslüman gözüken, içi çift çarşısı, İslam devleti kurulduğu için bir site yönetimi olduğu için Medine'de hakimiyet Müslümanların elinde ve kontrolünde olduğu için Müslüman gözükmenin avantajlarını kullanmak üzere Müslüman numarasıyla Müslümancılık oynayan münafıklar da vardı. Eğer içiniz çivıt olsaydı ona rastlardınız. İçiniz güzellik arayan bir tip olsaydınız, e bu bulurdunuz, onlardan sarmış olurdunuz. İstanbulumuzda da arkadaşlar, isterseniz zikirhane bulursunuz, isterseniz efendim Mekken'in şubelerine bulursunuz, isterseniz böyle Sizi mevlaya ulaştıracak Allah dostlarına bulursunuz, isterseniz bilmem ne hane ne hane ne hane ne hane utanıyorum söylemeye, hepsini bulursunuz. Aradığınız şeye bağlı. ''Gelin Mevla'yı arayan adam olalım. Gelin Allah dostlarını arayan adam olalım. Bulam dersen garip bülbül o yari, Bu aktap gülşeninde eyle zari, Gönül ver bunlara feyiz ola cari. Bulur teslim olanlar feyizi bari. Bak neler var değil mi? Garip bülbülsün. Evet benzerleriniz az. Derdinizden anlayan az. Ama sizin gibi mevlaya arayan başka garipler de var. Onlarla beraber inleyeceğiniz Allah dostları bulabilirsiniz. Onlara yürek verebilirsiniz. Kaliteyi bulunca teslim olabilirsiniz. Taptuğ bulduğunuz zaman Yunus taşabilirsiniz. Şems'i bulduğunuzda Mevla'nı araşabilirsiniz. Yani rüzeli fırıncıyı bulursan... Göbeği ileri doğru ilerlemiş bir somun pehlivan olursun. Ama somuncu babayı bulursan evliya olursun. Somuncu babayı bulursan evliya olursun. Aradığın şeye bağlı somun mu arıyorsun? Mevla'yı mı arıyorsun? Mide bağırsak böbrek kulumusun. Yüreğinde bir derinlik arayan, üst düzey düşünceler taşıyan birisi misin? Aradığın şeye bağlı bulduğun şey ve bulacağın şey. Aradığın şeye bağlı. Onun için bakın Mevla tatlı tatlı söylüyor. beni tatlıtan tatlı anlatıyorum. Kimseye sataşmam yok, kızmam yok. Öyle bir düşüncem yok. Hele hele böyle iyi niyette e, gönlünü, kulağını bu tür e, hayırlı şeylerin yayılış aracı olan frekansları veren sizlere ne diye kızarım? Ne diye bağırırım? Böyle bir şey yok. Konuşma. Uslubu böyle. Yani akşam artık mesela ya sabah 8 akşam 5. Ee, saat 5'i geçti için şimdi yorulmuştur kulaklarınız böyle vücudunuz da yavaş yavaş yani pelteleşmeye başlamıştır. Bağırarak, çağırarak işte malımı yedirmeye çalışıyorum tabiri caizse. Mal sözcüğünden özür. Yani anlattığım şeyleri öyle veya böyle size sunmak için bir e, değişik taktikler üzerinde denemeler yapıyorum tabiri caizse. Bakın. Sizi diyor Mevla bu kadar güzel bir dünyaya helal hoş olsun. Afiyet olsun. Güle güle yaşayın. Güle güle Kulü bu Kur'an zaten diyor. Kulü bu Ve la tüsifu innehu la yuhabbül müsün. Yeyin için. Helal hoş olsun. Ama taşkınlardan olmayın. Allah sınır ötesi hareket yapanları sevmez. Helalınla yetin. Helalınla yetin. Helalle yetin. Yoksa Allah seninle oynar. Ve Allah'ın oynadı adamı da Allah'ın ne kimse alamaz. Allah birisini sıkıştırdığında diyor ki kimse benim gibi azap edemez. Kimse elimden alamaz. Kimse. İran şahı İran'dan kaçınca Amerikan'ın kucağına yaslandı. Lütfen dedi. Ömrümüzü hizmetle geçirdim. Orta bekçisiydim. Beni koruyun. İranlar konsolosluğu basınca Amerikan konsolosluğu şantaj, tehdit. Dengeleri altısı oldu. Sattılar onu. Orda burada rezil kepaz oldu. da öldü. Allah bir adamı rezil etmeye karar verdi. Ne şahlığı ne krallı para etmiyor. Etmez. Adamı korumaları vurur. Enver Sedat'ı korumaları vurdu. Enver Sedat'ı silahıyla koruması gereken adamlar kendi koruman seni vuruyor. E bazen kendinle aynı işi yapıyorsun. Alıyorsun güzel bir tabanca ruhsatlı hem de taşımalı. E bir problem yaşıyorsun. Kendini kurtarman, kendini koruman ve tabii ki malını koruman, eşini koruman amacıyla aldığın o silahı tutuyorsun böyle bir moral problemi yaşadığın moralsiz bir döneminde, sıkıntılı bir döneminde Allah korusun, alnına veya da kalbine dayıyorsun kendi silahla kendine vuruyorsun. Ha Allahu Teala Hazretleri bu yaramazlıklara, bu taşkınlıkları. Artık cezaya dönüştürmeye karar verdiğinde bir operasyon başlattığında kimse seni Allah'ın elinden alamaz. Kendi kendine zorla kaşınma. Ben adamı bağladığımda diyorum öyle bir kıskaca aldığımda bak bu da ayettir. Bu da Allah'ın kendi sözüdür. Alemlerin Rabbinin ifadesidir. Ben bir adamı bir kıskaca aldığım zaman var ya diyor Allah. Kimse onu benim elimden alamaz. Asın bakalım iyisi. Onun için değerli kardeşlerim, küllü veşe vevett yayın için afiyet olsun ve latüsüp ama taşkınlık istemem. Edebinizi takının. İnne öyle yuhabül müstivi, ben böyle adamları sevmem. Öyle aşkın, taşkın, böyle öyle şımarak, tipleri sevmem diyorum evlati hala. Bismillah huweladi c aleykumlerda velulen fem şuvi menekibe ve kulum yiniz ve ilhenu şuur. Yine aynı şey. Mevlata hala buyuruyor ki, bu yeryüzünü gezmenize, dolaşmanıza çok müsait yaptım. Gezin, dolaşın, güle güle. Külüm külüm rızkı ve gezip dolaşırken de yani gittiğin de yiyin. Afiyet olsun. Ama unutmayın ki dönüş banadır. Yani herkene çeken ben unutmayın diyor Mevla. Sahibin unutmayın. Nimetinden yararlandınız. Mevla'yı unutmayın. Ve ileyhi o yemeği içmeyi anlatıyor ama peşinden dönüş bana diyor. Bakın kardeşlerim yaratılış amacımızdan yaratılış amacımızdan hareketle tebariken ikinci ayette aynı o sözcük yani. Hüsün güzellik. Hüseyin güzelce demek. Ah seni en güzel biçimde. Mevla gibi bana en güzelini yakıştır. Hatta hiç unutmam benim kendi ilçemde. Ben Çorum'da doğdum Sungurlu ilçesinde. Evet Of'tan evlendim İstanbul'da yaşıyorum yani doğma büyüme İstanbullu değilim ama büyüme İstanbulluyum diyorum ben de bazıları doğma büyüme İstanbulluyum havası basınca ben de doğma yat diyorum büyüme İstanbulluyum diyorum Adamcaz böyle hemen değişikliğe uğruyor. E, bizim memlekette bir tane tatlıcı Mustafa amca vardı e, hiç unutmam İmatik Mektebi'nde daha tazecik bir ufacık tefecik öğrenciyim e, bize çok güzel bir nasihatta bulunmuştu evinde tahminim kahvaltıdaydık Kahvaltı aynı zamanda ilçemizin Kur'an kursuyla da ilgileniyor bu bahsettiğim şahıs yani dini duyarlı gelişmiş bir abi. Allah hayırlı bereketli ömürler versin ee, dedi ki bazen biz Kur'an kursuna hayır toplamaya çıkıyoruz dedi ee, toptancılara gittiğimizde verdiği gıdalar bazı baklalar bitli bazı efendim üzümler kurtlu Hele hele zeytinler diyor birbiriyle sarmaş dolaş olmuş artık patlamış deri derisi yani zeytinin derisi patlamış. Ondan sonra efendim böyle yumuşak olmuş satılamayacak satılması mümkün değil. İade tarihle geçmiş nimetle şeyler bile veriyorlardı diyecekler bize diyor. Ya adam hiç düşünmez mi diyor yarın çok güzel bir avamca hoca falan değil bunu ama Hacı, tatlıcı Hacı Mustafa. Dedi ki Allah yarın ahirete diyecek ki. Kulum kendi yediklerini koy bakalım şuraya o en güzel böyle sele zeytini salamuralar böyle sapasağlam böyle keyifli bir görüntüsü olan zeytinler dizeceksin mesela zeytinse konum. E pekala kulum Allah rızası için veriyorum dediğin zeytinle de koy kenara Allah rızası Allah adına kendi gırtlağının adına en kral zeytin. Ama Allah rızası deyip de bir daha o mübarek ismi kullanarak verdiğin zeytinler koy bakalım on ortaya. <gülüyor> Kabuğu yarılmış. İçinden böyle yavaş yavaş kendisini salmaya başlamış. Yani çürümenin değişik türünü yaşayan zeytinler. Allah demeyecek mi dedi kulum ya utanmıyor musun ben buna mı layıktım ha? Onun için arkadaşlar... Mümkün mertebe mevla mevzubaiz olduğunda ibadetini de güzel yapalım. Allah adına bir şey yaparken de en güzel biçimde yapmaya çalışalım ki Mevla beğensin, hoşlansın ve reddetmesin arkadaşlar. Yani Mevla ne yaparsan yapın ne yaparsak yapalım kabul etmek zorunda mı yahu? Tevbareken ikinci ayeti aynı şeyin destekçisi bir ayet olduğu için onu da okuyorum. Bismillah. Ellezî halakal mevte ve'l hayate liyebul vekum ahsenu amelen ve huvel azizul gafur. Allah öyle bir Allah ki işte gökler yerler avucunda olan, istediği her şeyi yapan, her şeye gücü yeten Allah dedikten sonra ben öyle bir Allah'ım ki böyle bir yüce Rabbim ki doğumunuzdan ölümünüze kadar verdiğim bu ömürü, bu hayatı şu amaçla verdim diyor. Liyeble ve size şöyle onları bir sarsmak, sizi bir sarsmak. Liyeble küm sizi Şöyle bir elden geçirmek imtihan etmek ey hüküm hangi biriniz bakalım ah seni en güzel yapıyor amelen amel bakımından hanginiz daha güzel hanginiz daha güzelini yapıyorsunuz ve huvel azizül gafur o Allah azizdir gafurdur ziyad affedicidir affedicidir uludur kavidir Evet arkadaşlar, Mevlatale Hazretleri bakın e, dersin başında nasıl girdim? Bir ayet kerim, kerim okudum. Bu bir açılış gibi olduğu için benim adım kendi şahsım adına. Buradaki programlar inşallah Perşembe 6:30, 7:30 gibi olacak. Çünkü benim e, yaz e, yok, yaz devresi sohbetlerim başka, kış devre sohbetlerim başka. Kış devresinde efendim nasıl yapıyorum? E, mümkün mertebe akşamları çift sohbet alarak insanlarımızı bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye, Mevla'ya karşı iştahlandırmaya çalışıyorum. Çünkü kötüler harıl harıl çalışıyor. Sorun kötülerin çalışması değil, iyilerin tembelliğidir. İyilerin gafletidir. İyiler sadece çene bas. Öbürleri gerçekten bakın arkadaşlar. Ne derseniz deyin bana ister darılın ister kızın. İster bunu bir hakaret olarak alın. Arkadaşlar bakın kafirler dünyayı kafir etmek için böyle nefes nefese et dediler gibi koşturuyorlar. Gafirler gafil yapmak için. Yani esrar eroin pazarlayanların pazar payını her geçen gün çoğaltıyor. Harıl harıl çalışıyorlar. Yani vurulma pahasına atılma pahasına çalışıyorlar. Doğudaki karışık kuruşuk olaylar dinlemiyor. Adamlar ölümlere pahasına ne riskler üstleniyorlar. Nelere, nelere katlanıyorlar. Neler oluyor neler bitiyor. Kötüler çalışıyor. Teröristler çalışıyor. insanlara sarhoş etmek isteyenler çalışıyor. Ondan sonra efendim insanlara esrar eroyun komasına sokma gayretindekiler çalışıyor. Ee, yani ne bileyim birkaç tane bir avuç örtül hanım kalmış. Onlar da açmak için yoğun bir gayret içinde bir takım insanlar çalışıyorlar. Yahuva şahitleri çalışıyor. Satanistler çalışıyor. Komünistler çalışıyor. Çalışıyor da çalışıyor. Amerika harılarlı zaten. Amerika'nın sadece... Orta Doğu'daki gelişmeleri izlemek, İslam dünyasındaki hakimiyetini pekiştirmek ve bu e, emperyalizminin acıması boyutlara ulaştırmak için bir tane gök deleni var. Sadece bu işe atasetti o. New York'taki o büyük gök birisi de, yani şarkiyatla alakalı, İslam dünyasındaki hakimiyeti ile alakalı çalışmalarını yürüttü. Efendim, üniversitelerden oluşuyor. Bu basit değil ki İran işgali efendim, Afganistan'ın böyle efendim te, usta bir şekilde e, kundaklanması ve benzeri şeyler. Yani bugünün, dünün işi değil. Çok senelerce enstitüler, o çalışmaya hazırlıyorlar. yönetişleri bir rapor olarak sunuyorlar. Yapılacak işlere A, B, C planları. A olmasa B, B olmasa C o olmasa D. Adamlar çalışıyor. İsrail çalışıyor bu kadar Arap dünyasını titretiyor. Çalışıyor çalışıyor. Bizim de kahveler çalışıyor. Ben Bağcılar'dan bu yayın için gelirken ya gördüm kahveler dünyayı gezdim bu milletimiz kadar. Yani yine bir şey demiyorum ben. İyi yönlerde çok fazlaca ama yani kahvehanelerde böyle e, yavruların papı kafesi var ama bu kadar yoğun değil. Herkes işine gücüne. Sabah teheccüde kalkıyor adamlar. Metroları dolduruyorlar. E bizimkiler? Sabahın alaca ışıklarına kadar neredeyse kahvedeler. Tıklım tıklım dolu ya. Namaz yok. Bak namaz yok. E, ne cuma akşamını bugün cuma gelisi. Ne cuma gelisinin farkındalar. Ne evde bekleyen üzüntülü karı eş özür. Hanımlarının farkındalar. Ne efendim kendisini okşaması sevmesi gereken taze çocuğunun farkındalar. Sadece okey bir üç pat çat çut. Herkesin aynı ortamda tuvalete bile gitmekte efendim, kendisini sıkarak beklediği, peş peşe efendim, söndürmeden cigaralar içip birbirini zehirledikleri, kanserledikleri o ortamlarda harıl harıl kağıt oynuyorlar. Harıl harıl taşlarla oynuyorlar Başka ne geçiyor ellerine ya? Her akşam aynı halt. Gazete bile okumazlar. Bırakın başka şeyleri. Yani bu kadar millet arkadaşlar harıl harıl çalışıyor onu diyorum bak. Amerika çalışıyor. Rusya çalışıyor. Arkadaşlar ondan sonra memleketimizdeki yaramaz fikirli, yaramaz zikirli, yaramaz sloganlı insanlar çalışıyor. Sorun kötülerin çalışması değildir. İyilerin tembelliğidir. İyilerin efendim nefse maalesine düşkünlüğüdür. İyilerin işi Allahu Teala'ya havale olunur diyerekten Allah hidayet versin. Allah e, belasını versin. Allah şunu yapsın, Allah bunu yapsın diyerekten. Oturdukları yönden haşa Allah yönetmeye çalışıyorlar. Bu iş böyledir arkadaşlar. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam eğer oturduğu yerden bu işi yürütmeye çalışsaydı sadece Hatice annemiz de. Müslüman olur ve giderdim Mevla'ya. Ne yaptı? Harıl harıl, harıl harıl harıl harıl harıl harıl harıl çalıştı. Yani laf yedi, tekme yedi, sürgün yedi. Ondan sonra efendim böyle taş yedi, savaşlarda kılıç darbeleri aldı. Her şeye rağmen yani tatlı tatlı ondan sonra güzel ahlakıyla, güzel ibadetlerle, güzel nasihatlarıyla insanlar efendim dini mübedisleme çağırarak harıl harıl bütün efendim bulunduğu, yaşadığı sürece her taraflara ulaşmaya çalıştı. Bir daha söylüyorum. Sorun, kötülerin bu yoğun çalışması değildir. Sorun, iyilerin Allah'ın mümin, müvahid, temiz, terbiyeli, Allah'a, peygambere saygılı, sevgili, kocasına sadık, hanımına sadık, evlatına sadık, iyi insanların tembelliğidir. Bize çalışacağız. Bu çalışmayla alakalı bir ayet okudum. Bakalım bu ayet-i ne diyeceksiniz? Yani Mevla sizden gafur olan, aziz olan Mevlamız bu kadar güzel dünyada yeyin için afiyet olsun diyerekten size serbest ve özgür bir ortam sundu. Allahu Teala Hazretlerimiz en güzel biçimde yarattıysam, en güzel nimetlere donattıysam, en güzel ortamlar sunduysam Allah olarak ben de sizden ibadetin en güzelini bekliyorum. Ve bunu yaparsanız size helal olsun, müjdeler olsun, daha ziyadesi var diyerekten. Dersin girişinde okuduğum ayeti kelimeyi kerimeyi de bu şekilde bir toplu bir meal şablonuyla konuma e, kaplamış oldum. E, bu iyilerin çalışmasıyla alakalı ayet-i kerimeyi tercüme ederek benim bu akşamki sohbetimin artık hitamı istediğimiz alt fermuarına çekerek kapatmaya e, gelmiş oluyoruz sevgili kardeşlerim. Sure-i Yusuf. Gelmiş geçmiş en güzellerden Sure-i Yusuf. Ve Yusuf'umuzun güzelliği aleyhissalatü vesselam. Sevgili peygamberimiz de Allah'ın verdiği bilgiyi işleterek diyor ki Yusuf aleyhisselam çok güzelmiş, çok güzelmiş, çok güzelmiş. Onu tartışmayız ama Allahu u Teala bana verdiği bilgiye göre ben ondan da güzelmişim diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bizim peygamberimizin fiziksel görüntüsü de yüz güzelliği de Hazreti Yusuf peygamberden daha farklı çünkü biliyorsunuz min allah Allahu Teala'nın nurundan sürülmüş o mübarek peygamberimiz ondan zaten değerli kardeşlerim. Evet buyuruyor ki Mevla kul benim güzel peygamberim söyle şu hakikati tarafımdan ilan eyle. E şimdi sevgili peygamberimiz söyledi nöbet bize geçti. İşte Metin Hoca e, kulum sen söyle Ahmet Ece kulum sen söyle Ayşe Hanım Fatima Hanım söyleyin benim adıma açıklayın şu gerçeği haykırın kullanımı. Hadih sebili, hadihi sebili. Benim yolum budur. Hadihi budur sebili benim yolum. Allah'ın beni koyduğu yol. Benim yolum. Ed'u ben Allah. Ben insanlar Allah'a çağırırım. O çağıracağım insan kafirse, eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü yüreğiyle söyleyecek, inanç olarak haykıracağı bir e, da dava esliogana çağır. Allah'a iman'a çağırırım. Eğer davet edeceğim, anlatacağım, öğreteceğim, yalvaracağım, yakaracağım, tanıtacağım, sunacağım muhatabım eğer Müslümansa gafil, cahil, kendisini salmış. Allah'ın verdiği vazifelere sürekli aksatan, hakkıyla yapmayan, günahlara, haramlara da batmış, bitmiş, bitik modellerse madem Müslüman'sın gel kardeşim bu İslam'ı yaşayalım diyerekten Müslümanı İslamiyet'i yaşamaya, kafiri Müslüman olmaya çağırmak. Benim işim budur. Bunu da yaparken diyor Allah'u Teala öğretiyor bunu bakın. Aynı Kur'an okuyorum ben size. Ala basar göz demek. Basar göz değil mi? Ha, basa ale basiratin insanların kalplerini harekete geçirecek örnekler. Kalplerini harekete geçirecek mesajlar, kalplerini harekete geçirecek efendim bir takım sunuşlarla bunu yaparım, basiretle bunu yaparım. Hem böyle tepedeki gözlerini açacak, hem yüreklerini açacak. Yani böyle körü körüne böyle Allah var deyip geçmem. Dünya artık bilgi çağındayız kardeşlerim ya. Bilgi çağındayız. Biraz okuyun, biraz izleyin, biraz dinleyin. Okuyamıyorsanız gürür gür anlattın, hocaları takip edin. Güvendiğiniz ehli sünnet vel cemaat, ilmiyle amel eden, kendisi düzgün, aile hayatı düzgün, çizgisi düzgün, beslendiği kaynaklar yani ilim noktasında kendilerinden ilim aldığı insanlar kalite. Hocaları izleyin. Veyahut efendim sağlıklı kasetler ve CD'ler izleyin. Açılın biraz böyle. Her akşam böyle gür gür gür gür efendim Amerikanlı filmleri seyretmekten. Böyle gırgır gır muhabbet ortamlarından, kahvelerden, ayaküstü muhabbetlerden. Ben şimdi tabii Fatih'te oturuyorum. Çarşamba çizgisinde bir caddedeyim. İmamat Mektebi'ne giderken oralarda bir yerde bir yerde oturuyorum. Yani bakıyorum bizim e, ibadette başarılı gözüken ee, sofu model geçtiren arkadaşlar da akşamları o mahalle arasındaki minik kahveleri tıka basa doluyorlar. Hele de bir milli maç olduğunda veya tuttuğu takımın maçıysa ooo bir kilometre sakalına rağmen başındaki takkesiyle yani o gol sevincinden bazen tavanı delikler oluyor. Ta dışarıdan böyle yani o kadar da bir acayip göründük yani fotoğraflar biraz farklı olduğu için diğer toplumun diğer kesitlerine nispetle. Böyle... Yani kafaların dikerek yukarıdaki televizyonu evlerinde hanımı televizyon sokmuyor. Benim bu eve televizyon giremez diyor. Yoksa ben giderim diyor. Demek ki sağlam bir hanımefendiyle yaşıyor. E ne yapsana kaçamada ihtiyacı var adamcağızın. Oralarda o işi halletmeye çalışıyor. Hiç unutmam. Vanlı Metin diye bir arkadaşım vardı. İnşaat yüksek mühendisi ve Amerika'da bu işin inşaat ekonomisi de okudu. Şimdi ODTÜ'de öğretim miyesi oldu. Bu kardeşimiz... Eskiden Büyükşehir'in altında imamken benim oradaki minik mescidime gelirdi bir grupla ders yapardık, muhabbet ederdik. Güzel bir delikanlıdır. Allah hayırlı, bereketle ömürler versin. Hiç unutmuyorum bakın. Yıl 1981 veya 2. şehrin altında imamım ama Fatih'e gidiyorum. İsmaila Camii Şerif'inde de bazı derslere katılıyorum. Dedi ki bir gün randevu vermiştim orada buluşmak üzere. İçeri girdim köşede bekliyorum böyle garip garip gerçekten e, o zaman İstanbul Teknik de okuyor bu arkadaşımız böyle garip garip bir giriş biçim oldu camiye daha sonra beni buldu bir köşede azizim Metin hocacım nedir bu ya dedi. Vallahi de orta çağdan bir kesitle karşılaştım dedi. Hiç orta çağdan bir kesit. Çok hoşuma gitti bu. Yani laf orta çağdan hani insanlar sarıklı, takkeli, e, hanımlar bir taraftan normal başörtü bırak çarşaflığa falan giriyorlar. Böyle sanki orta çağ yani Osmanlılar döneminden veya Selçuklulardan veya Resulullah zamanından böyle bir parça kesilmiş. Bu, bu camiye yapıştırılmış yani Koca dünya, koca Türkiye'yi bir tarafa bırak. Orta çağdan bir kesitle karşılaştım dediği gibi. Orta çağdan bir kesit, oralardan efendim, ömür törpülüyoruz. Bak arkadaşlar, kötüler çalışıyor. Sorun bir daha söylüyorum. İyilerin tembelliğidir. İyilerin gafletidir. İyilerin ihmalkarlığıdır. Yani Allah'ın iyi dediği, iyi yola koyduğu insanların, gözüne çilçil çil, çil bakanı kimselere bile nasihat etmeyişidir. Kendi evine yararlı olmayışıdır. Akrabalarına, arkadaşlarına, Allah'tan, Lillah'tan, hayırdan, güzellikten bahsedip bu büyük derdi paylaşma ahlakından, yoksun oluşundandır. İyi düşünürseniz bunu bana hak vermekte, bu konuda hak vermekte gecikmezsiniz. Hocalarımız da öyle. Sataşmak istemem. Yarın cuma kaç tane hoca, yani yarınki cemaat için şimdiden heyecanlanıyor da bu kadar insan önüme etti hayatı oturup, yani bir ilkokul öğrencisi e, sadeliğinde e, Türkiye'deki yetişme tarzının getirdiği bir cami terbiyesi var. Elhamdülillah. Yani e, ne kadar kalite, ne kadar böyle varlıklı birikim ne olursa olsun hocayı böyle edeble dinler. Kaç tane hocamız? Özel sektör camileri veyahut da Diyanet İşleri Başkanlığı Mühendisliği camilerdeki hocalarımız kaç kişi bunun acısını sayısını şimdiden hissediyor yarın ne anlatacağım bu kadar insan önüme dizilecek bu kadar aile reisleri ev reisleri efendim işçileri sahipleri esnaflarımız efendim siyasetçilerimiz askerlerimiz polislerimiz ondan sonra efendim gençlerimiz üniversiteye ortodum kurumundaki öğrencilerimiz farklı farklı sektörlerden iş kollarından kültürlerden oluşma bir cuma birikiminden ne versem acaba daha faydalı olur durumun acısını ve sıkıntısını ve e, ve bu işin psikolojisini yaşıyor ya. Daha önümüze gelen topa vurup da gol atamıyoruz. Hiç kimse konuşmasın. Biz kendi kalemize gol atan tipleriz. Daha ilk dakikada penaltı yenenlerdeniz biz. İyilerin tembelliğidir sorun. Herkes aklına başına alsın. Allah cümlemizi ayılsın. Ve menet tebani benim bitiş bitiriş noktam budur ve bana uyanların da işi aynıdır diyor Allahu Teala Hazretleri. peygamberimize söylediği ayetin bu bölümünde. Hazreti Muhammed Mustafa'ya uyanlara sesleniyorum. Nefsine uyanlara, şeytana uyanlara, Amerika'ya uyanlara. Yani adi insanlara, varlıklara uyanlara, mezar taşına cehennemlik yazılmış, hortlaklara uyanlara bir şey demiyorum ben. Diyor ki Allahu Teala: "Ya Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, de ki, benim yolum insanları Allah'a çağırmak. Bunu basiretle yaparım Allah. Ama bana uyanlara sesleniyorum. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah inancıyla yaşayan herkese sesleniyorum. Ey bana uyanlar, sizin de işiniz aynıdır. İnsanları Allah'a çağırmak. Davet etmek. Ve ben... Allah'a ortak koşanlardan değilim, Allah'a noksan sıfatlardan tenzih ederim diyor ve sadakallahu lazim diyoruz. Evet değerli kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri yeni yeni lale yaprakları açılmaya başladı. Domurcuk güller açılmaya başladı, daha birinci yaprak açıldı. Yavaş yavaş inşallah gerek frekans olarak daha açılımlı bir noktaya gelir, gerekse yayın kalitesi olarak bu bir e, işin besmelesi gibidir öyle düşünürsün. İnşallah faydalı olur umarım. Allahu Teala Hazretlerin malımızı, canımızı, aletlerimizi de e, Allah olarak Rabbimiz olarak sevdiği işlerde istihdama yani kullanmaya, hizmete sunmaya muvaffak eylesin. Varlığımız, bizdeki bütün değerlerimiz, bizi ve her şeyi yoktan var eden Mevla'ya feda olsun. Allahu Teala Hazretlerin hepimizin akıbetini hayırlı etsin çok gecikmeli de olsa deliye veliye her gün bayramdır derler. Ramazan-ı Şerif bayramınız biraz bayatlasa da yani ben şöyle bir külünüz silkeleyeyim. Geçmiş bayramınız tekrar Ramazan-ı Şerif birikimlerinizle birlikte mübarek olsun. Altı gün oruçlarını eğer peygamberimizin o talimatını ihmal etmişseniz birkaç gününüz daha var. İnşallah onu da ikmal etmeye tamamlamaya. bu aydan çok karlı çıkmaya çalışın inşallah. Birbirimize dua edelim diyorum. Bu gece özellikle cuma gecesidir. Saat beş buçuğa sabah sabah sıfır beş otuza kadar gök kapıları açıktır. Ne isterseniz Allah altı imzalanır. Yok mu tövbeden sileyim süpüreyim Yok mu? Derdi olan çözeyim yok mu rızık isteyen yağdırayım yok mu yok mu yok mu yemin ederim. Bu tür efendim bizzat haberleri Allah'ın size anlattığı okuduğu haberlerin böyle sabahlara kadar 5.30'a kadar sürekli yayında olduğu sürekli efendim sizin davetle dualarınızı beklediği, yalvarmanız beklediği bir mübarek gecedesiniz. Görüyor musunuz inşallah? Birbirimize dua edelim. Ulaşamadığımız, erişemediğimiz işler Allah'ın yüce rahmetiyle dua desteğiyle olusun erişilsin ulaşsın inşallah amin ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin birbirimize dua etmek üzere ve selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu haftanın sohbeti hazırlayan ve sunan Metin Balkanlıoğlu